Geldim, gördüm, sevdim. Özge, sen daha önce Kuzey Kıbrıs'a gittin. Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet, gittim. Hayırdır? Bir havayolu firması Kuzey Kıbrıs seferleri için bir kampanya yapmış. Bilet fiyatları çok uygun. Oraya gitmeyi düşünüyorum. Ne dersin? Çok iyi fikir derim. Bahar ayları tam mevsimi. Çünkü yazın çok sıcak oluyor. Rahat rahat gezersin. Peki nereye gideceksin ve ne kadar kalacaksın? İş yerinden bir haftalık izin alabildim ama uçak seferleri sabah çok erken saatte. Bu yüzden son günü düşünme, altı gün kalacağım. Yeri henüz ayarlamadım, nereyi tavsiye edersin? Gir ne olabilir? Çok güzel bir yerdir ve deniz kenarı olduğu için iklimi daha yumuşaktır. Yalnız oraya gidince dikkat et. Adaya özgü küçük bir sinek türüne dikkat etmelisin. Seni ısırırsa bir hafta bitkin bir şekilde yatarsın, tatilin mahvolur. Bu tavsiye çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Peki nereleri gezeyim? Neler yapayım? Ondan biraz bahset. Yeme içmeden başlayalım istersen. Adaya özgü zeytinli ekmek, ceviz macunu ve hellim peynirini mutlaka denemelisin. Kilo almadan dönme diyorsun yani. Bir şey olmaz. Dilekkaya köyünün peyniri meşhurdur. Bunun dışında da balıklar çok lezzetlidir. Ulaşıma gelirsek. Ben çok önceden gittim. O zamanlar toplu taşıma yoktu. Araba kiraladım. Şimdi durum nasıl bilmiyorum. Yalnız araba kiralayacaksan dikkat et. Arabalar soldan gidiyor. Bir de yol tabelalarında uzaklık kilometre değil mil cinsinden yazıyor. Bu benim kafamı karıştırmıştı. Hmm anladım. Bunu söylediğin iyi oldu. Başka? Ben çok uzun süre kaldım ve pek çok yer gezdim. Sana en çok ilgimi çeken yerleri söyleyeyim. Beş Parmak Dağları'nda Sentilaryon adlı bir kale var. Aynı Sümele manastırı gibi dağlara oymuşlar. Tarihi 4. yüzyıla kadar dayanıyor ama maalesef kale halini 10. yüzyılda almış. Kaleyi adayı korumak için yapmışlar ama burası sonradan Akdenizli korsanlara ev olmuş maalesef. Bu dönemde de çok zarar görmüş. Bunun dışında Dip Karpaz'da çok güzel bir köy ve bu köyde tarihi bir kilise var. Orayı da gezmeni tavsiye ederim. A1'de Ercan Havalanı'nın arkasındaki bir köyde kırklar adında 40 kişinin gömülü olduğu bir yatır var. Aralarında Hz. Muhammed'in ailesinden kişiler olduğunu da söylüyorlar. Mutlaka görmelisin. Son olarak denizin tadını çıkar. Çok güzel bir denizi var. Sen de gelsene bana rehberlik edersin. Aslında çok güzel olur. Fakat biliyorsun iş değiştirdim. Ve bir yılım bitmeden yıllık izin alamıyorum. Artık senin anılarını dinlerim. Oradan istediğin bir şey var mı? Tavsiye ettiğim yiyecekler var ya, onlardan istiyorum. Tamam, mutlaka getireceğim. Merak etme.